قال الله تعالى في كتابه العزيز gönülleriyle rabbul aleminin birliğine vahdaniyetine inanan cümle enbiya'yı tasdik ve serdar enbiya' nefhar alem Sebebi hilkat-i alem olan rahmetellil alemin Hz. Muhammed Mustafa'yı her şeyinden ziyade severek imanını kemale girdiren, kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına radip, cemaline aşık olanlar. Bil, bul, ol. Bilmeden bulamazsın, bulmadan olamazsın. Ham gelir, ham gidersin. Birçok insan bu aleme geldi, insan geldi fakat hayvan gibi yaşadı, hayvan gibi gitti. Onların yaşayışları bir yaşayış değil, hayat değildir. Allah'ın kitabından nur alanlar, onlar yaşadılar. Ötekiler ölü ayetindedir. Onun için Cenab-ı Allah kitabı keriminde biz birileri inzal ederiz. Çünkü çözüm tesiri bir ödene olur. Biz hayları, birileri inzal ederiz buyuruyor. Bir çok insan var, insan geldi, insan yaşadı, hayvan öldü. Birçok insan, insan geldi, hayvan yaşadık, insan öldü. Bunun manaları çok geniş ve derin Bütün doğan yavrular, fıtatik İslam üzere doğarlar. Yani doğan çocuklar, İslam fıtatik üzerine doğarlar. Anası, babasını ne dinleyse, ne itikattaysa çocuk onu gördüğünü ister. Neyel ki Allah'ın hidayeti ilişer. Ha, şöyle anlatılıyor ki şimdilik, gene hadisi Peygamber'e geldim. Küllüküm râim ve küllüküm mesulün Hepiniz ferden ferdadıyla sobansınız. Her soban kendisi düzünden mesulur. Evladını alem ve ulvi'den alıp bu süflüye aleve getirip onu iman ve tezyin etmeyen, ona dinli diyanetini, Allah'ını, peygamberini bildirmeyen baba vazifesini yapmış, yapmamıştır. Ve yarın yavrum kıyamette evladı ondan davacı olup onun yıkısına sarılacak. Buna binaen Cenab-ı Allah yeni kitab-ı yani rütbelerin mülga kasaların ilga olduğu gün, paranın evlada menfaat vermediği günde, yarımaya ahire evlat babadan baba evlattan kardeş kardeşten türal ederler. İçin hak hak hak hak hak. İslam'ı bildirmeyen, Allah yolunu göstermeyen, onun nuru Muhammed'le boyamayan, ona Kur'an sevgisi vermeyen, Allah sevgisi bildirmeyen baba onu alemiş. Alemulvi'den almış, Şüreya aleme bırakmış ve onu halake göndermiş. İşte onun boynuna evlat sarılır. Ya Rabbi beni Alemi Ulvi'den alıp Şüreya alemine getirdi, Benim terbiyemden ne olmadı. Halbuki beni onun emri altına vermiştim. Benim çobanımdı babam. Bana öğretmesi lazımdı hem dünyayı hem ahireti. Alemiye dünyayı öğreneceksin. Aldanmamak için tekrar Dünya hayatını iyi talim edeceksin aldanmaman için. Niçin aldandık? Dünyayı iyi talim etmedik. Dünyadan muradınız nedir? Dünya yaşayış yani. Dünyayı bilen adam dostunu düşmanına tanır. Dünyayı bilen adam dünyasını mağmur eder. Dünyasını hak rızası ile mağmur eden ahadını da mağmur etmiş olur. Aldanmayacaksın. Ahireti iyi talim edeceksin, aldatmayacaksın. Ahireti iyi talim eden aldatmaz. Çünkü bu kısa, bu kısa hayatın hesabını Allah'a vereceksin. Nasıl aldatabilirsin? Kimseyi aldatamazsın. Çünkü bil ki bu alemde Allah Celle Hazretleri bize bizden yakın. Bu yakınlık senin benim yakınlığım gibi değil. Bu yakınlık lisan ile tarih olunmaz. Kalemle yazılmaz. Selam ile söylenmez. Bunu tadanlar bilir. Onun için allah Teala yine ahkamı eskimeyecek olan Kur'an-ı Mühendir. Biz size can damanızdan daha yakınız buyuruyor Allah-u ve Teala. Sen de ona yakın olacaksın burada. Ona yaklaşmak için İslam'ın bir takım şartları ve iman var. Bunun talimi lazımdır. Girmeden bulamazsın, bulmadan olamazsın. Dünyayı iyi bilen aldanmaz. Dostun, düşmanını tanır. Ateş ile nuru tebrik eder. Zulmet ile nuru ayırır. Ahirette iyi bilen kimseyi kandırmaz ve aldatmaz. Bilir ki hak onu bu alemdeyken ama yakın her şeyini teslim etmiş, bilmiştir, görmüştür. Ve görmektedir. Misalini verelim. Bunu böyle düşünürsen imanın kemal erecek. Bak İslam'ın şartı beş. Okumuşluğumuz bu ayet bunu gösteriyor. Söyleyeceğiz inşallah. Deryadan bir katre, şemsden bir zerre olarak söyleyeceğiz ayetin manası. Yilimizin döndüğü kadar. İslam'ın dinası 5. Savun-u salat, hacı-ı zekat Savun demek, oruç demek. Ki i̇nşallah Allah ecelden aman verirse haftaya Cuma günü oruçluyuz. Ramazan-ı Şerif'in biri. Müminlere bahşe olunan ay Kur'an'ın inzal olduğu ay, müminin Allah'a kurbiyet ettiği ay ve günahlardan soyunduğu ay, Ramazan-ı Şerifi'ye inanarak ve itikar ederek, Allah'ın Resulüne itibar ederek, oruçla geçiren, salatını yerine getiren kimse, bayram sabahı anasından doğduğu bir tertemiz olur. Öyle söylüyor mefhal-ı alem. Sadıkül vaadül emin Muhammed Mustafa böyle haber veriyor. Düşün yani hazırlanacaksın. Bak zahirin temizlediğin gibi batının evet. temizlediğin. Eskiden Ramazan'a 13 gün kadar bütün İslam evlerinde bir hazırlık, bir sevgi, bir bir bayram havası eserdi. Ramazan geliyor diye. Biz de öyle yapalım şimdi demek. Kalplerimizi takhir edelim, temizleyelim. Belki zahirlerimiz pek kirli ama hiç olmazsa batınlarımızı temizleyelim. Batın temizlediğin gayet de Zahir 3-5 kuruşluk savunma kaç suyla su ile insan zahirini edebilir, temizleyebilir, batın temizliği gayet de güçlü. Evet. Zahirini üç beş bin ayla kendini bir, bir insan şekline sokabilirsin. Elbise giyersin, berbere göre tıraş olursun. Güzel iş karifinler giyersin ama iş alemini insan etten gayet de güçlü. Onun için bu alemde ellerini öptüğümüz, onlara rükû rükû ettiğimiz, hürmetle ayağa kalktığımız kimselerin Yarın kıyamette bir hiç olduğunu göreceğiz. Kim Allah'a dost? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dost. O sultan olacaktır. İki alemin sultanı odur. Ben yani şimdi bu alemde, zahir aleminde elbiseyle insan olanları göreceğiz. Orada ayaklar altında yılanlar gibi sürülecek, karıncalar gibi ezilecek. Aklımızı başımıza alalım. Efendiler, hak yol çok geniş. Ve Allah mağfiretine ve rahmetine bizlere davet ediyor. Çağırıyor bizi rahmetine, mafizine. Bunu ihmal etmeyelim. Evet. Hakkı kendinde bulmak ve hakkın sana çok yakın olduğunu hissetmen lazımdır. Bu hissiyat imanın nuruna bağlıdır. Nereye gidersen git. Kiminle olursan ol. Kim olursan ol. Allah senin her efali harekatını, her sekanatını her işini görmektedir. Hem zahirine hem batınına Alemdir ve alimdir. Bunu bir düşük. Bak bir misal vereyim bir insana. Bir mürşit talebelerinden bir tanesinden karşı bir büyük muhabbeti var imiş. İnsanlarda haset ateşi vardır işlerinde. Bunun neticesi birçok insan nara gelecektir. Allah'ın sevmediği sıfatlardan bir sıfat şeytani bir sıfattır ama insandan mevcuttur. İşte mücadele, muharebe, neçere mücadele etmek bunlara girmek lazım ve hakka teslimiyet olursa eğer hakka teslimiyet olursa eğer mesela kalmaz. Sonra baktı ki oradaki bulunan yani diğer talebelerin ona karşı hocanın mailini görünce e, meyli hoca gördü ki diğer talebeler o talebeye kendisinin mailinden dolayı o talebeye haset ediyorlar, haset ediyorlar yani. Onlara o talebeyi niye sevdiğini göstermek üzere bir ders verdi. Dedi ki talebelere gidiniz kimsenin görmediği bir yerde birer tavuk kesin bana getirin dedi. Hepsi birer tavuk alarak uzaklaştılar. Hepsi tavukları hocaların emrine imtisaren kestiler ve hocalar önüne getirdiler. Hocanın sevdiği talebe tavuğu diri getirdi hocanın huzuruna. İyi diline ibret al. Hikayenin, anlattığın sana büyük ibretler verecek, seni yüceltecektir, anlar ya. yani. Kışırda kalırsan baktığını geçirmiş olup. Baktılar diğer talebeler, o çevir, çeviren talebe eline tavuğu, tavuğu canlı, ile, canlı ile, geldi hocasının huzura, mürşidinin huzura. Dediler ki bak, şımarıklığından hayvanlı kesmedi falan dediler. Sonra sordu, çocuklar dedi, hepiniz kimsenin görmediğini kestiniz hayvanlı şey tavuklarınıza, evet dedim. Sen niye kesmedin oğlum dedi. Efendim ben dedi siz emrettiniz ki kimsenin görmediği yerde kes diye emrettiniz. Ben nereye gittimse hakkın beni gördüğünü anladım. Nasıl kesebilirim? Emrinize muhalefet bu dedi. Allah görüyordu benimle pacağımı dedi. Onun üzerine ben bu talebeye erratırım. Bu talebeyi bundan dolayı seviyorum dedi. İrfanından dolayı. İyi düşün ve bil ki her yaptığın ef'al harekatı Allah vakıttır. Vazifeyi İslamiyetini yerine getir ve çocuklarına öğret. Hanende bulunan, senin ekmeğin altında bulunan kimselere, tatlı sözlerle, güler yüzlerle, veciz, va vaazlarla, nasihatlerle onları hakka davet eyle. Ekşi yüzlü, acı sözlü olma. Müslüman tatlıdır. Her efali harekatın tatlı olsun, veciz olsun. Onları ikna ede, ede hakka davetini. Bir defa söyle, dinlemedi, bir daha söyle. Bir daha söyle. Görmüyor musun? Allah seni her günü her anda fazilete davet ediyor. Hiç usanmadı. Yaptığın suçlara nazar etmiyor. Senin tövbe ve istiğfarını bekliyor yücelmen için. Hemen günah işleyip hemen taş olsaydı kimse günah işlemezdi. İsyan ettik, rızkımızı kesmedi. Onun huzurunda ne büyük günahlar yaptık düşünmeyerek gaflet içerisinde semadan bize gene yağmur verdi, yerden bize yiyecekler bitirdi rengarenk, kokuları ayrı ayrı, renkleri ayrı ayrı. Bir, bir tencerenin içinde pişti bunlar, Bite, bir bahçede, bir tencere, hepsinin tadı ayrı, rengi ayrı. İşte sana vahdaneti ilahiyenin, kudret-i subhaniyenin bir numunesi. İslam dört şey üzere bina kılındı. Savun, oruç tutmak, salat, namaz kılmak, zekat, zenginler, mallarının kendilerine olmadığını bilsinler. Zenginler Allah'ın vekil harcı, fukara Allah'ın ayalidir. Allah vekil harcı Benim sana emanet verdiğim kasayı aç, benim ayalime kırkta birini ver diyor. Ey zengin, zenginim diye zanneden kendisini. Zengin Allah, Ganiya Allah, hepimiz fakiriz. Akşam aziz olanlar sabah zelil oldular. Sabah zelil olanlar akşam aziz oldular. Kuvvetleri Kudretleri, saltanatları onlara fayda vermedi. Padişah çocukları acizler evinde can verdi. Allah'tan kork, Allah'ı sev, Allah'a aşk ile bağlan. İslam'sın, İslam Allah'a teslim olan demektir. Allah'a teslim olup salim olan demektir. Hac etmektir. Ömründe bir defa hac vaktinde. Bazı zevat yanılıyorlar. Kendi kendilerine din, din icat etmeye kalkıyorlar. Farz olan hacı yapmıyor, ben diyor umre yaparım giderim diyor, sıkıntı olmasın diye falan. Olmaz öyle, senin kafandan değil. Senin düşüncenden, benim görüşümle değil. Allah'ın istediği gibi, Resulü bize tebliğ ettiği gibi, gösterdiği yol gibi yapacaksın. Aklinle iş yapmak aldanabilirsin aklından, akıl aldanabilir daima. Akıl lazımdır ama akıl bir mertediye kadar gider. Ondan sonra durur. Kudatullah'a esra ilahi akıl yetişmez. Hak müsaade ederse, Onlardan bazı maneviyatı tadarsın. Etmezse tatmadan gidersin. Erkan-ı İslam bunlardır. Peki İslam'ın temeli bunlar. İslam midir acaba İslam? Bina-ı İslam bunlar beş şey. Allah'a Tevhid, peygamberi Tasdik, Sal-ı Muzalat, Hacı Zikahtır. Bunları yapmayanlar demek ki bak İslam dininin temellerini eksik koyuyorlar. Üzerine bina kuramazsın sonra. Olmaz bina, yıkılır yani. Hiç gençliğine, kudretine, kuvvetine, rütbene güvenme. Hele bunu hiç söyleme. İnşallah yakını tekahül olacağım. Ondan sonra sen beni gör diye söyleme. Çok acı. Cenab-ı Hak sana şöyle hitap ederse Allah'a ne cevap verirsin? Ey kulum, seni kullara kullarım, hizmetlerinden azadetten sonra mı bana kul oldun dersin cevap vereceksin sonra? Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet ve taatta olun. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Allah'ın narı haktır, nuru da haktır. İslam nedir acaba? Temeli İslam bunlardır. İslam, Allah'a tam bir teslimiyet. Allah'ı sevmek, Allah'ın celalinden korkmaktır. Allah'tan korkanlar, Allah'ın celalinden korkanlar... ...ümmetin en kerimidir, en yükseğidir. Renkle, rütbeyle, kasayla, masayla, güzelle değildir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهَ اَتْكَٰكُمْ Allah'ın en kerim olan kimse... ...bir işe bacağı vakitte benim bu yapacağım iş... ...Allah yanında, Allah kıtında makbul müdür değil midir düşünerek, tefekkür ederek makbulse yapmak, makbul değilse onu terk etmektir. Ey aklın başında tefekkürüm yerinde, gözlerimle görüyorum diyen kişi. Eğer tefekkürsüz bir bakışsa hayvanda da aynı bakış vardır. Tefekkürsüz bir, bir vücuda sahipsen, sendeki kan hayvanda da vardır, sendeki damar hayvanda da vardır. Bizdeki bulunan azayi cevari hayvanda da vardır. Bizim farkımız, hayvandan farkımız Allah'ın emirlerini seve seve yapmak, nehilerinden kaçınmaktır. Hak Resul, Sultan-ı Enbiya, Peygamberler Sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa. Bu zat-ı muhteremi, bu zat-ı akdesi, bu Allah'ın sevgilisini her şeyinden ziyade sevmedikçe imanın kemale yirmez. Cennete dahil olamazsın. Ne cenneti efale, cenneti sıfata ne cenneti zatı dahil olursun. Bütün iş Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Resulü, Resulü Erham'ın ayağını attığı gibi ona tabi olmaktır. En küçük sünnetinden en büyük sünnete, perdi sünnetlerinden içtimai sünnetleriyle amil olmaktır. Ancak bizim kurtuluşumuz, saadetimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ittiva Kur'an'a tabi olmaktadır. Ondan gayrisi 20 tane fakülte okusan hepsinin diplomaları kabrin haricinde kalır. İçeriye bir menfaatı yoktur. Meğer ki onları yerinde kullanasın. Bulduğun vazifende adle kayın olasın. Halkı incitmeyesin. Devletin kasasından yediğin parayı helallayasın. rüşvet almayasın. İbadullah'a rahmet ile hükmedesin. Zulümden kaçınasın. Ve illa başına okuduğun bela olur. Diplomaların ne kadar çoğalırsa cehennemde ateşin kadar çok olur. Zulüm yerine adli, cehil yerine ilmi, küfür yerine imanı getirmeyince olmaz. İslam'ın binası savunursanız Halüz Zekat Kerime-i Şahadet gibi fazlası sıkmayayım tutacak. Ama üzülme. Allah yolunda burada terleyen yarın yövümü kıyamette terlemez. Arşın gölgesinde gölgelenir. Resulullah'ın sancağı altında cem olur. Hazreti Fahri Risale'din elinden, Haydar-ı Kerrar'ın yedinden, Hasenel-ül Ahseni'nin mübarek ellerinden, Abu Kevser'den nuş eder. Kıyamet sıkıntısı görmez. Hak için terleyenler. Hak için üzülenler. Hak için ağlayanlar orada ağlamaz. Orada beşiştürler. Yüzleri mes'urdur. denulları mes'uttur. Onlar civarı Mustafa'da iskan olur. İltifat-ı İlahi, iltifat ı Muhammed'e nail olurlar sallallahu aleyhi ve sellem. İki yol gösterdik aklın başında. Peki temel İslam bunlar. Ya İslam nedir? Allah'a tam bir teslimiyet. Hakkın menetliklerinden kaçınmak, Hakkın celalinden korkarak haktır, gerçektir. Efendim Cenab-ı Hak hep rahmetli. öyle değilse i̇şte gör kainatta şey, ahirette ne varsa dünyada Allah onun bir mislini vermiştir dünya yüzünde. Bak git şeylere, hastanelere, timarhanelere insanlar senin gibi bir insan değil mi? İşte sana cehennemin bir numunesini Allah dünya aleminde göstermektedir bu alemde. O da senin gibi insan idi. Ama bu, bu cehenneme layık olduğundan bu hastalık hayır. Allah onlara ayet ve ibret yapmıştır. Onlara o külah düşmüş, sana bu külah düşmüştür. Zaten onlardan ibret almayan kimseler kendileri kainata ibret olurlar. Tarihten bir adam ibret almadı mı? Kendisi tarihe ibret olur. Bak vaktiyle cümle peygamberani Hz. hazaratının ümmeti kendilerinden ön geçen ümmetlerden ibret almadılar için bize ibret oldu Kur'an-ı Kerim'de. İşte kavm-ı işte kavm-ı işte kavm-i işte, Şuayb ibret almayan ibret olur. Bak git gör. Efendim acaba bu onlar yani bir e, Cenab-ı Hakk'ın burada mı güzel? Hayır. Olayan da var. Bazen azap tacil olur. Allah bazen tehir eder, bazı tacil eder. Bazı kulların günahlarının karşılığını tehir eder, yazmaz defera maline, tövbeye bırakır. bazını hemen belasını verir. Azap tacil olur bazen. Ey ümmeti Muhammed, bugünleri fırsatla ganayim biliniz. İslam nedir? Allah Resulü Mahbubu Kibriya Muhammed Alihi Selatü Vesselam İslamı tarif ediyor. Halk onun dilinden ve elinden salim olur. Demek ki ahlak hasene sahip olması lazım. İslam bu. Hakkının celalinden korkar, Allah'a menetlerini yapmaz. Allah'a aşıktır, Allah'a muhiptir, Allah'ın emirlerini seve seve yapar, Canla minnet bilir. Angare gibi yapmaz. Demez ki oruç bana niye farz olduğu, ya bana kıtal, harp niye bana farz olur demez de ya oruç farz olmasaydı benim halimce olurdu, Allah ya guslu bana farz etmesiyle pis gidecektim ya abdesti bana farz etmesiyle benim halim nice olur diyerek Allah'ın emirlerini seve seve yapar yerine getirir Ve göğününden haktan gayrını çıkarır. Göğününü aşkullah muhabbetullah ile süsler. Zahirde hakla secde eder. Batında hak olur. Bunlar da elbette akibette selamet bulur. Çünkü akıbet mutlakilerindir. Müminlerindir, aşıkı sadıklarındır. Veil olsun Allah'a asi olanlara. Allah onları af etsin. Gönüllerini nur, Kur'an ile münevver kılsın. Vay olsun namaz kılmayanlara, namazı terk edenlere. Vay olsun namaz kılıp da hayır hasenattan kaçınanlara, namazlarında sehvedenlere. Veil olsun yalan söyleyenlere. Müjde olsun Allah resulün teslim olanlara, Allah'a secde edenlere. Hz. Muhammed'in yolundan yürüyenlere. Onlar kazandılar. Bu sıkıntılı alem bir gün hemen dö dönecek... Gördüğün bu rüyada uyanacak sultan olduğunu göreceksin. Allah sana bu alemde onun lezzetini tattıracak. Allah gönüller peygambersiz, kalpler onların gördükleri de rüyadan başka bir şeydir. Yakın bir zamanda ne kadar kötü bir yerde olduklarını anlayacaklardı ama işte geçirdikleridir. Ya Rabbi bugünler senin rahmetinin taştığı günlerdir. Buraya senin rızan olmasa da en yeşa Allah. Sen dilemesen biz senin gelip huzurunda burada duramazdık. Senin kelamını dinleyemezdik. Habibine gönül veremezdik. Senin mescidinde bulunamazdık ya Rabbi. Bizi buradan boş çevirme. Bizi Habibin Muhammedine bahşeyle. Şaban-ı Şerifin, Ramazan-ı Şerifin ile bizi taltıfeyle ya Rabbi. Vallahi de, daha da